tick in my nöroekonomi nöropolitika nörosanat Söyleyen ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Efendim tünaydın. Tünaydınlar. Bugün önemli bir gün. Ee... Ben, ben deniz dünya seyahatinden <gülüyor> döndüm. Bence iki, iki dünya turu atılabilirdi bu süre içinde. Evet, evet, evet. Ama e, şunu da itiraf edeyim. E, ben arada boşluk kollayarak bu yazın programları falan nedeniyle program aksamasın diye korsan programlar yaptım. İyi e, yani em eminim ki <gülüyor> karayip altınlarını falan bulmuşundur hep Bir şey e, yani e, henüz bulmaya çalışıyoruz işte. E, işte, işte, korsan programları diye böyle bir e, ne buldun? Eee yani aslına bakarsan hani böyle bir hep e, bu tür bir aura e, anlatıyorsun sanki üzerime bir sürekli seyahat <gülüyor> halinde olduğunu söylenir de yani şey, tesadüf, çok e, gezen çok çok bilir eh, tamam bunu fena halde bir iltifat e, olarak alayım yani aslında şey kayıtlarımız e, tuhaf bir şekilde benim olmadığım zamanlara rastladı ben Tabii. seni uzun bir e, yalnız bıraktım ee, hani ne gördün ne duydun diyorsan e, şey temmuz ayının ikinci haftası Şu, e, çok önemsediğimiz e, şey vardı uluslararası alzheimer kongresi <gülüyor> öyle bir şey mi konuşalım ee, aslında şey yani zaman zaman tıbbi boyutu da geçip eee bu programı bir yerinde o, o kulakla da dinleyenler için zaman zaman e, bir takım bilgiler veriyoruz. Çünkü zam, arada yaptığımız yorumlar zaten bizim programın tadında oluyor. E, birinci şeyim bu. Yani düşüncem bu. E, oralarda neler olduğunu belki konuşabiliriz. E, tabii bundan çok değişik bir şekilde e, bir de işte bir bir süreden beri ee, videolarını seyrettiğim bu TED e, e, toplantılarının e, bazı dökümleri var elinde. Hı hı. E, ve bu dökümlerde de işte bu bizim işimizde uğraşan e, çok e, derin araştırmalar yapan bazı insanların konuşmalarının e, video dökümleri var. Ve onlar üzerinde de belki konuşabiliriz. İyi, i̇yi pekala. Yani i̇yi. Oliver Saks'tan Oliver evet. mesela halüsinasyonlar üzerine bir konferans var. Bunun yazılı dökümü var. Ondan sonra Rama Çandıra'dan Rama Çandıra'dan bilinç konusu var. Ondan sonra e, Daniel Dennett'den e, e, yine bilinç e, nöre felsefe bağlamında yapılan bir konuşma var. Yani şey aslında e, birçok şey var. Gene Rama Çandıra'dan aynanlar var. Ama dediğim gibi yani e, ben bu program için aslında senin biraz daha sesinin daha fazla duyulmasını istiyorum. Peki o zaman sesimi biraz daha fazla çıkarmaya çalışayım. <gülüyor> Şeyden e, emin değildim hani. Hmm. Alt sahneyle bütün programı doldurabilir miyim? Yok şey değil, şart ama, değil. Şart e, değil. E, senin şarjör dolu anlaşılan o zaman. E, evet. O zaman mesele yok. Ee, bunu Buna daha önce de değindiydik ee, aslında hani bir biraz bir bölümüyle e, muhtemelen tekrar olacak ee, Alzheimer <gülüyor> hastalığına e, yeni bir perspektifle bakmak hani işte öyle değil mi ee, Alzheimer hastalığı e, eşittir bunama eşittir demez <gülüyor> bu belki Hat hatta eşittir unutkanlık sadece. <gülüyor> Yani bazen bunama bile değil. Yani işte son, <gülüyor> son yüzyılın algısı bu. Öyle Hı -hı. Ama e, bunama e, gibi epeyce sakatlayıcı bir durum aslında Alzheimer hastalığında bir akşam yatıp ertesi sabah ortaya çıkan bir şey değil. Evet. E, hastalığın oldukça ileri bir e, evresi. Ama Gel gör ki biz Tabii. klinisyenler e, mevcut bakışla, mevcut e, paradigmalarla dedi diyelim yine e, hastalığa ancak bu ileri aşamada tanı koyma e, hakkımız var. Bütün tanı kriterleri değil mi? Öncelikle bir demans varlığını şart koşuyorlar. Evet. O... o, o Demansın ya da işte demans, değil mi? Bir Latince bir kelime, mens zihin, demans zihni yitirmek. Yani bu bu nama lafı Türkçe'de böyle bir pejoratif kötü gibi tanımlıyor ama aslında değil mi? Bunama da şey aklını yitirmek tamamen karşılıyor. Evet. Zaten Latince hani yüzyıldan önceki yüzyıllarda daha eski tarihlerde hep ...o şekilde gelmiştir. He yani şey olmamalı... Hani ...ne bileyim işte deli doğrudan doğruya... ...ahmak doğrudan doğruya... Bir, <gülüyor> ...bir hakare de çörüyor. Bunamanın etimolojisine baktığında... O, ...o olmuyor ama zaman içinde... ...tarih içinde işte bunaklık, bunama... E, ...lafı da sanki böyle bir... E, e, ...aşağılayıcı bir etiketleme gibi... Oysaki, ...oysaki değil. Her neyse. Neyse ne... E, ...bu... Hastalığın son derece ilerlemiş bir aşaması aynen işte çok kullandığım bir benzetme bu. Ee, kanserin yayılma, kanserin metastaz evet. aşaması gibi. Ben de o tür bir benzerlik kuruyorum. E yani değil mi? Hani bir kanser uzmanı yani bir onkolog e, kendi temel hastalığı olan herhangi bir kanseri metastaz aşamasında tanıdığını söylediği zaman bunda övünülecek bir şey olmaması lazım tam tersini e, mesleğini kötü yapması anlamına gelir bu öyle değil mi? Evet. O kadar zaman atlamış Tabii. hatta bir, bir meslek hatası olarak dava bile açılabilir onkolu. Kesinlikle. Oysa biz nörologlar, <gülüyor> demansla uğraşan nörologlar e, al demansını tanıdık diye övünüyoruz. Yani tek geç, geç evreli. Evet. Bir evet. hastalığı tanımaktan mesleki şey çıkartıyorsunuz. Ee, yani değil mi işte? Bütün hekimlerin işi hastalık tanısı koymak. Biz de e, Alzheimer hastalığına tanı koyduk. Tanı koyduğumuz zaman işte seviniyoruz, övünüyoruz vesaire. E, şimdiye kadar, e, işte ne bileyim yüz küsürüncü yılında, e, 1906 yılında ilk kez Aloysi Alzheimer ilk vakasını e, tarif ediyor. Ondan sonra... Ee, söz konusu hastalığı Alzheimer'in adı konuluyor. Ee, üzerinden işte 105 yıl geçmiş durumda. Ee, ve işte bu kötü sakatlayıcı hastalığın kaderini değiştirecek bir müdahale biçimi e, bulunmadığı takdirde aslında bu, bu gecikmenin de büyük bir sakıncası yoktu şimdiye kadar. Oysa ki öyle ya e, değil mi? İşte onkolog kanserini çok erken dönemde tanımasıyla metastaz aşamasında tanıması arasında elindeki müdahale şansları açısından büyük bir farklılık var hastanın yaşam kalitesi, ömrünü uzatmak vesaire vesaire açısından ama işte 90'lı yıllardan beri de bu hastalığın mekanizması epeyce iyi anlaşıldı ne tür protein çöpleri işte beyinde birikiyor bu ...bunun önüne nasıl... E, ...geçilmeye çalışılır... E, ...nasıl bu birikintiler... ...engellenirse hastalığın ilerlemesi durur. E, ama... hastalığın ...nedenselliğinin açıklanmasındaki... ...ilerlemelerle... E, ...biz klinisyenlerin... E, ...zorunlu kaldığımız... E, ...bu geç aşamadaki tanıma arasında... ...ciddi de bir şey var, ciddi bir çelişme... ...çatışma var. Evet. Çünkü... İşte hani e, e, sağlık alanına yakın olan e, kişiler bu arada dinleyicilerimizden de e, e, arasındaki bu aşina kişiler de bilecekler. E, bir müdahalenin herhangi bir kimyasal ilacın e, bir hastalık için kabullenilmesi için değil mi bir, bir çalışmalardan geçmesi lazım. Evet. O tanıyı almış olan, o hastalık tanısını almış olan kişilerden oluşan bir grup e, aktif ilacı almalı. Bir grup da plasebo denilen e, boş ilacı almalı. E, ama bu çalışma süresi boyunca da ne çalışmaya katılan hasta ve hasta yakınları ne de e, çalışmayı sürdüren klinisyenlerin e, bilmemesi lazım. Hangisi aktif gruptur, hangisi boş gruptur. Öyle ya. Çünkü bilir, bilinirse bir yanlılık doğabilir. Bunu bir tek bilgisayar bilir. Buna da çiftgör çalışma denir. Bu çiftgör çalışmanın sonunda aktif ilacı alan grup, plasebo grubundan daha üstünse bir takım ölçütler açısından o zaman o ilaç söz konusu hastalıkta indikasyon olur. Öyle değil mi? İşte aspirinin örneğin <gülüyor> kalp krizlerinde ya da işte Beyin damar tıkanıklıklarında etkili ilaç olarak onaylanması gibi bir şey. Evet. Şimdi olay Alzheimer hastalığına geldiği zaman nedene yönelik bir sürü e, e, tedavi ajanı denenmekte. Ama e, hastalık tarifi e, işte bunamış insanlar, demanslı insanlardan oluşan hastalar diye e, tanımlandığında o zaman çok geç kalınmaktı. Evet. Nitekim 2000'li yılların başından beri böyle bir düzineyi açmış ilaç şimdiye kadar milyonlarca milyonlarca dolar yatırım olsa da arkalarında bir türlü yapamadılar. Bir türlü ilgili merhaleleri aşamadılar ve hep negatif çalışmaları oldu bunlar. Öyle görünüyor ki negatif çalışmalar olmaları ilaçların hastalığa karşı etkisiz olmalarından çok... Çok geç kalınmış bir evrede e, denenmeleri <gülüyor> nedeniyleydi. neydi? Tekin hani geçen seferde konuşmuştuk nedir bu demans öncesi, bunama öncesi alzheimer hastalığı işte bütün alanın eforu onun üzerine gerçekten de bu uluslararası alzheimer e, kongreleri sen de bilirsin yeah. hep yeni ilaç adayı ajanlarla, kimyasal ajanlarla sükse yaparası, şu ilaç şunu yapıyor aman da işte büyük iddiası var şudur budur. Bu sene o açıdan son derece sönük fakat nasıl olur da bu bunama öncesi aşamayı daha iyi tarif ederiz bakımından da son derece heyecanlı bir seneydi gördüğüm. Öyle görünüyor ki hastalığı tarif ettiğimiz bütün tanı kriterleri birkaç yıl içinde değişecek. Hmm. Öyle ciddi e, çalışmalar var, ciddi konsorsiyumlar bir araya gelmiş durumdalar. E, peki ne olabilir ki bunama öncesi Aslan'ı hastalığı? Şimdi ufak bir parantez hmm. açabilirsem e, <gülüyor> bütün bu olanlara e, mümkün olduğu kadar yani genel baktığımızda e, hemen gözüme çarpan yani aslında birçok hastalıkta ve birçok ilaçla ilgili olarak olmuştur da bu. Yani e, bu çalışmaların tamamen başarısız olduğu şeklinde bir sonuca varıp bu tür tedavi e, eforlarını veya e, gayretlerini bırakmak gibi. Ama burada e, hastalığın e, ilacın neden etki etmediği konusu hastalığın ileri bir evresinde verilmesiyle e, açıklanmaya çalışılıyor hı hı. ve dolayısıyla bu hastalık e, hastalığın tedavisi ümidinden vazgeçilmek bir yana e, bunların daha fazla etkili olabileceği e, şeyler araştırılıyor. Yani poz doğru. pozitif bir motivasyon var burada. Çok doğru. O aslında bakarsan tuhaf. Sayende e, bu 2000'li yıllar. ...on yıl boyunca ağır ayak kırıklıkları. Evet. Yani ağır manevi ve maddi yıkımlar zaten 10 milyonlarca dolar <gülüyor> birdenbire batı veriyor. İşte o bunlar e, e, ...borsaya açık şirketler hisseler sıfırlanıyor falan filan gerçek gerçek yıkımlar. Ama e, tuhaf. Yani Alzheimer hastalığı gerçekten işte Açık radyodayız. Nasıl e, global iklim değişikliği bir tehdit ise e, gezegen için herhalde bütün toplumların artık e, yoksulu zengini demeden e, tümünün yaşlanması yaşın e, başlıca risk faktörü olması ve artık 2020 2030'lu yıllardan it, itibaren nasıl yaşlanması işte, e, karbon yakıtları zirveye yeni paşa doğru düşmeye başlayacaklarsa bir biçimde bu yaşlılığın bu ağır sorununu taşıyamayacak insan toplulukları ve bu nedenle belki de evet, evet. ister istemez peşin sonrasında bir bir serin kanlılık da gerektiriyor. Şey kılıyorum güzel bir konuşma oluyor diye düşünüyorum yani işte insanlığı derinden etkileyen birçok doğal felaket oluyor. Ee, işte ülkeler yıkılabiliyor, şehirler yıkılabiliyor. Veya işte son yaşanan şeyler, dünyanın hiç beklenmeyen bir yerinde çok ses getiren bir terör olayı oluyor. Ama bütün bunlar e, nasıl insanlıkta e, kendini bırakmak yerine e, bunlarla yüzleşme cesaretini e, sağlıyorsa pozitif bir motivasyon sağlıyorsa ki aşırı önlemlerde oluyor tabii ama bunda da e, olayın tüm insanlığı etkilemesi ve tüm insanları etkilemesi birebir etkilemesi e, aynı şeyi yaratıyor gibi geliyor bana. Yani insanların bundan vazgeçmesinin e, şeyi yok. E, bir, kaçacak bir tarafı yok yani. he Evet, yani hani, böyle bir evet yani hani bir e, bu yüzde yüz safça bir imserlik olmasın Yok. ama e, sahiden e, bu Paris Fransa'da idi e, söz konusu kongre e, hani yine e, e, Ömer Madan'ın global ısınmasına sanki bir isyan etmiş durumdaydı Paris Temmuz Hı. ortası 13-14 derece A sürekli yağmur yağmaktan yani Peki bu Global iklim değişikliği diyelim ısınma e, değildi değil mi? işte dünyanın havası çıldırmış durumda Rusya'da hı hı. işte kuraklık ve sıcaktan insanlarken e, bir Akdeniz ülkesinde yani şu 14 derece bilmem ne e, Nikola Sarkozy gibi bir adam işte e, değil mi dünyanın en büyük neoliberal şeflerinden biri hı hı. işte öyle bir e, e, İyi yazılmış bir e, konuşmayla sesleniyor ki dünyanın Alzheimer araştırmacılarına sahiden hani e, benim burun büktüğüm mahalle baskısına uymayıp e, ayağa kalkmadığım, alkışlamadığım bir insan en azından konuşması bitince e, birkaç alkış yapma e, hevesi uyan Evet, evet. Gerçekten de... E, a, yani e, bunun ne büyük bir sosyal tehdit olduğunu e, anlamış Hı. ve işte ciddi maddi kaynaklar e, ayırmış gibi görünüyor. E, işte, ne kadar tabi bir e, neoliberalin bir işte, e, topluluğa ifadesini ne kadar boyayabileceğini, süsleyebileceğini bilme rezervleriyle birlikte. Neyse... E, Şimdi enteresan olan işte biz klinisyenler olarak sahiden bu hastalığı kavrarken kavrayış biçimimizde ciddi bir ihtilal yapmamız gerekiyor gibi görünüyor. Yani şeyi bile <gülüyor> düşünmek, ifade etmek çok zor değil mi? İşte Alzheimer hastalığı eşittir bunama. Öyle düşünmeliyiz ki. Hayır Alzheimer hastalığı. Bunama değil. Bunama onun artık kaybedilmiş, büyük ölçüde kaybedilmiş çok ileri bir evresi. Öyle görünüyor ki Alzheimer hastalığına neden olan protein çöpleri daha hiçbir belirti olmadan, en ufak bir belirti olmadan, senin benim gibi elli yaşımızı geçmiş insanların pekala beyinlerinde birikmeye başlıyor. Hı <Gülüyor> hı. Yıllar yıllar geçiyor. 10-15 yıl geçiyordu. İlk <gülüyor> ilk unutkanlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Ve yıllar yıllar sonra da bu ilk unutkanlıklar artık e, kişiyi elden ayaktan kesiyor, sakatlıyor ve bunamaya neden oluyor. E, biraz şeye benziyor bu değil mi? E, mesela e, damar sertliğine neden olan atarosikler Evet. İşte değil mi? Lipit evet. kristalleri, o yağcıklar... Damarları daraltacak, daraltacak, daraltacak. Neden sonra? Koroner dama, damarı çok kritik daraldıysa kalp krizine neden olacak. İşte beyin damarı çok kritik daraldıysa bir felce neden olacak. E, e artık değil mi? Şey, Kardiyologlar pekala e, bir takım e, laboratuvar testleriyle e, e, kalp krizini ya da e, beyin, beyin inmesini beklemeden evet. e, bu e, damar sertliğini tespit edip, ee, ...koruyucu müdahaleleri... ...önlemleri alabiliyorlar pekala. E ama şimdi... E, ...beyindeki... ...protein çöplerinin... ...yavaş yavaş birikmesi aşamasında... ...acaba... E, ...bir damar hastalığının... ...evrelerde olduğu gibi... ...ne tür bir koruyucu hekimlik... E, ...yaklaşımı... ...söz konusu olabilir... ...böyle bir öneri var mıdır... Yani hani şimdi bize çok uzak gibi görünen bunu tespit etme yöntemleri öyle ya son derece pahalı bir görüntüleme yöntemi var. <gülüyor> Poziton emisyon tomografisi denilen daha çok yine kanser alanında kullanılan şey. Yöntemde öyle bir boya kullanırsak o boya gidiyor. Bu Alzheimer'ın protein çöplerine yapışıyor. Çok pahalı ve çok bize fütüristik çok bilim kurgu gibi görünüyor şimdi ama yani birçok şey ya, pahalıydı baştan değil mi ya da ya da beyin omurilik sıvısında <gülüyor> yine bu protein çöplerin <gülüyor> miktarını ölçmek şimdi sadece bir unutkanlığı olan kişinin işte halk arasındaki deyimle belinin den sıvı alıp bakmak fazla bir fazla cesur bir girişim gibi görünüyor. Evet. Oysa ki anlaşılan öyle olacak ki bu işte, paradigma değişikliği diyorum ben. Bu gerçekleştiğinde yani Alzheimer hastalığı önlenebilir ve erkenden tanınabilir bir hastalık olarak işte kamuoyunda da fikrende yerleştiğinde aslında hastalarımız bunları talep ediyor olacaklar bizden. İşte ...şeylerde e, bir takım sosyal kurumlarda... ...geri ödeme kurumları vesairede, de... E, ...demansın sosyal maliyetinin e, bilerekten... ...şimdi bu pahalı gibi görünen şeyleri... E, ...koruyucu hekimliği servisine sunacaklar muhtemelen. Tabii yani teknolojide de... ...ve mesela birkaç sene önce... ...olunamaz e, derecede e, pahalı olan... E, ...bir takım cep telefonları... notebooklar ...ondan sonra... ...iPad'ler, iPhone'lar... Yani ...şimdi yavaş yavaş... ...artık her ilkokula... neredeyse yayılıyor, giriyor yani vesaire. Önemli olan bence... Ben e ...teknolojinin... ...bu işe bulaşması... ...bir kere... ...tanı yöntemi olarak yani... ...ortaya çıkartmak için bulaştığı zaman... E ...o bence... ...diğer teknolojik alandaki... Gelişmelerin seyrini izleyebilir ama kavramsal olarak dediğin gibi hazır değil senin. Yani işte, onu onu diyorum hani bir <gülüyor> e, bir yanlış mesaj vermek istemem buradaki e, benimkisi bir teknoloji hayranlığı değil Yok. tam tersine bir bir e, ciddi bir fikriyat değişikliği evet, evet. olması gerektiği ve peşi sıra da işte bu fikriyat değişikliğinin gerektirdiği. E, teknolojik avadanlığında işte, e, yanı sıra çok daha rahat ulaşılabilir, erişilebilir e, olacağını, daha e, ucuzlayacağını e, varsayabilir. Diğer yandan e, şöyle bir problemle karşı karşıyayız. E, bu fikriyat değişikliğinin hangi alanda olursa olsun fikriyat değişikliğinin önce merkezden başlaması ve dalga dalga yayılması gerekiyor ki daha geniş e, insan yığınlarını kapsama alanının içine alsın. Yani şunu söylemeye getiriyorum. E, Alzheimer'e bakış, nörolojik bilimlerden bunun içine psikiyatriyi de koyuyorum. Bakış, e, bunu nasıl gerçekleştirecek? Bu zihniyet değişikliğini nasıl gerçekleştirecek? Bence e, bu çok önemli bir konu. Evet. Yani elbette ki biz, biz, biz, e, ras, özlediğimiz rasyonel planlama ile değil. E, rasyonel plan epeyce e, geride belki de en dış halka. Ama olsun. E, şu işte Yine kapitalist piyasa mantığı mı e, bu tür iletişimde? E, irade değişiklikleri neden oluyor. Evet bu, bu, bu olabilir gibi görünüyor. Artık çünkü büyük e, işte <gülüyor> e, şirketlerin ilaç firmalarının da e, bu birbiri ardına yenilgilere tahammülü kalmadı. Sayın 10 milyondan dolar çöpe atmış oluyorlar. Yani. Basit bir basit bir tarif değişikliği ihtiyacı nedeniyle. <gülüyor> şimdi yeni yeni bu demans öncesi ee, birtakım laboratuvar yöntemlerinin de kullanıldığı henüz daha demans olmayan e, unutkan bireylerin birtakım e, bu protein çöplerini gösteren alzheimer özgü protein çöplerini gösteren laboratuvar yöntemleri destekli e, tanı konulmuş ve e, çalışmaya alınmış e, ilaç çalışmaları yeni yeni başlıyor. Muhtemelen e, <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> bu, dominant şekil, baskın evet. e, çalışma biçimi de kısa zaman içinde 3-4 yıl içinde de bu olacak muhtemelen. E, de, değil mi? Çünkü e, öbür türlüsü e, bu büyük şirketlere sürekli yenilgi anlamına geliyor. Evet. Evet. Ee, bazı sorularım olacak yine devamlı. Bir müzik arası evet, verelim evet, istersen. Evet, bir, e, bir bir grafelli Petruchio yani ikilisinin bir CD'si verdi Ömer'e vermiştim. Ee, Ömer'den ricadı. Ee, tabii aslında şunu sormak istiyorum yani insanlar da merak eder diye düşünüyorum bu unutkanlık e, hani çok genel anlamda e, var olduğu söylenen var da olan her yaşta farklı bir kalıba sokulan. Tıp da bu ilgili tıp da bunların etrafında şekilleniyor tabii biraz ee, nasıl bir e, unutkanlık olmalı ki yani e, bize başlangıç şeyi versin sinyali versin ee, iyi iyi soru bu Oza abim yani aslına bakarsan bu yeni işte söz konusu fikriyat değişikliği olduğunda oldu onda aslında ee, bir bunama olmaksızın sade bir unutkanlığın bile eğer bu hastalıklı bir unutkanlıksa bir Alzheimer <gülüyor> unutkanlığıysa bunun bile çok geç aşama olduğunu e, yavaş yavaş kavrayacağız anlayacağız. Saygın e, bunun beyindeki karşılığına baktığımızda yani işte unutkan bir kişi e, ne oluyor soruları tekrarlıyor mevzuları tekrarlıyor e, yeni yaşantı parçalarını kaydetmekte güçlük çekiyor. Ee, yeni aktualiteyi üstün körü öğreniyor vesaire. Değil mi? İşte. Ama e, ama söz konusu durum tek zorluğuysa e, günlük yaşamı da e, bu söz konusu unutkanlığının yansımaları dışında bozulmamışsa o zaman bir bunamadan söz etmiyoruz. Ama e, bu unutkanlık, dediğin unutkanlık ben kendi yani pratikimden kaynaklanarak söylüyorum. Ee, olduğunda bir oradaki bir diğer kişiyi, her kimse daha önce hiç irkilmediği tarzda ve gayri iradi olarak irkilebilecek. E doğru, doğru, evet, işte bu. E bazı insanlarda da kendilerinde böyle oluyor. Evet, yani işte belli bir unutkanlığın e, <gülüyor> hastalığa karşılık geleceği konusunda belli bir farkındalık kültürü söz konusuysa o aile içinde elbette ki bir üçüncü gözlemci yakını irkiltiyor elbette. Onun için zaten evet. bunun tanı kriterleri içinde de değil mi? İşte bir üçüncü kişi tarafından doğrulanan subjektif unutkanlık yakınmasının bizim nöropsikoloji laboratuvarında testlerle de saptanabilir olması. Evet. Ha, buna ne diyoruz? Buna hafif kognitif bozukluk diyoruz. Niye hafif kognitif bozukluk? Çünkü ağır olan kognitif bozukluk bunamaya karşılık geliyor. E, şimdi eğer bütün bu e, izole tespit edilir unutkanlıklar e, Alzheimer hastalığı olsaydı o zaman mesele yoktu. O zaman e, çok kolay değiştirirdik fikriyatımızı bunamayı e, bu hafif kognitif bozukluk evresine alırdık olurdu biterdi. <gülüyor> Ama anlaşılan öyle değil. Bu söz konusu hastalar e, uzunlamasına izlenilirlerse bir yıl, yıllarca, beş yıl, örneğin beş yıl izlendiklerinden bunların yüzde ellisi Alzheimer bunamasına e, kadar bozuluyorlar. Geri kalan yüzde si aynı kalıyor ya da düzeliyor hatta. Dolayısıyla bunun ne e, sakıncası var? Hafif kognitif bozukluk kanısı çok kirli bohça oluyor. Gerçek Tabii. bir hastalığa karşılık gelme ihtimali yüzde elli oluyor. Tabii. Başlıca sakıncası da sırf hafif kognitif bozukluk tanısı koyup da bunlarla bir e, ilacı deneyecek olursak e, o zaman yüzde elli ihtimalle ilacı boş yere vermiş oluyoruz. Gerçekten hasta olmayan kişilere vermiş oluyoruz. Evet. Ne sakıncası var? E, hiç, o zaman ne sakıncası var? İlaç gerçek potansiyelini göstermemiş oluyor. Nitekim şimdiye kadar bu... Kişilerle yapılmış olan bütün çalışmalarda negatif sonuçlar Ama ilerlemiş hastalara de verildiği zaman ilaçlar yine gerçek potansiyelini göstermiyor. Ey o zaman oluyor. da gecikmiş oluyor. İki uçta sivri. E, işte o zaman da gecikmiş oluyor. Hani e, değil mi? Bu e, ilaç idaresi otoriteleri başta Amerikan e, Food and Drug Administration olmak üzere e, bir Demin en başta tarif ettiğimiz bir çift gör, placebo kontrollü bir klinik çalışmadan e, başarıyla çıkmasını e, şart koşuyor bir ilacın. Evet. Onay alması için. E Sen zaten %50 ihtimalle gerçek hasta olmayan kişilere verirsen o umut vadeden ilacını negatif sonlandırmış oluyorsun. Negatif sonlanma ihtimalinde yük oluyor. Daha baştan e, paralarını çöpe atma ihtimalin çok yüksek oluyor. Nitekim öyle oldu şimdi. <gülüyor> Ama şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani, hafif kognitif bozukluk denilen yani işte içinden %50 falan çıkan e, tablo. Unutkanlık etrafında e, Hı -hı. San, yani o ilaç içindeki taşıdığı maddi itibariyle niye yani içinden hastalık çıkmayan gruba da en ufak bir, en e çünkü, ufak demiyorum de. E çünkü bu ilaçlar, hafif kognitif bozukluk aşamasında verilen ilaçlar aslında Alzheimer'in nedenine yönelik ilaçlar değil mi? Bu söz konusu protein çöplerinden e, hastalığı başlattığı düşünülen amiloid proteinini birikmesini engelleyen şeyler. E, o yüzde elli unutkanlık nedeni. Ameliyat çöpü dışında bir şeyse or orada bir işe yaramamış oluyor tabii ki. Evet. E, %50'sinde işe yarama ihtimali çok çok <gülüyor> yüksek ama e, o %50 düştüğü için e, tabii ki o istatistik e, güç de kaybolmuş oluyor e, ve muhtemelen bu nedenle varisija negatif. E o zaman ne olsun? Bu söz konusu e, objektif unutkanlık sahibi kişilerin Gerçekten protein çöpü taşıdıklarını gösterebilirsek eğer, hadi yani işte değil mi o zaman laboratuvara ihtiyacımız var. Bu poziton emisyon tomografisiyle e, gösterelim bunu ya da e, beyin omurilik sıvısı içinde e, miktarına bakalım gösterelim. Ha işte o zaman bunlarla, e, bunlardan oluşan bir hasta grubu toplarsak o zaman. E, Söz konusu ilaç adayımızın başarı gösterme şansı çok daha yükselecektir işte demeye çalıştım o şimdi şimdi yapılan çalışmalar bu ama bunun yine biyolojik karşılığına patolojik karşılığına baktığımızda bu da az buz ilerlemiş bir Alzheimer hastalığı değil işte bu görülür nesnelleştirilebilir unutkanlığın karşılığı beyinde limbik sistem denilen. Bu yakın bellek şebekemizi taşıyan o geniş beyin bölgesinin haraplanmasına karşılık geliyor. Yeah. Hadi bunu bundan da önce tanıyalım ki nesnel bir bellek kusuru da saptanmasın <gülüyor> kişidir. Asıl, asıl mesele bu değil mi? Evet. Biraz yine yani, ateroskleroz analojisi yaparsak yani kişinin daha anjine ağrıları başlamadan biz koroner evet. damarının tıkandığını anlayalım evet. İşte o zaman o zaman işte çok daha radikal bir fikriyat değişikliği gerekecek en erken dönemli 50sini açmış senin benim gibi bir yaşlı işi artık yenilikle başa çıkamıyor Evet. Gel böyle tarif edelim. Hı -hı. Unutkanlık falan da değil. Ya, tabii tabii. Bence ee, daha da faydalı olan yollardan bir tanesi bu. İşte e, o zaman e, nöropsikolojide kullandığımız enstrümanlar şunlar bunlar o bellek testleri falan çok ciddi bir biçimde gözden geçirilip <gülüyor> e, bu söz konusu yeni semptoma e, odaklanacak muhtemelen yıllar içinde. Artık derdimiz apaçık unutan bir yaşlı kişi değil. Yeni enformasyonla başa çıkmakta güçlük çeken yenilikle başa çıkmak yerine daima kendi alıştığına daima aşinalık duyduğuna dayanan da. sorunlarını daima o aşinalıkla çözmeye çalışın. O çok karışık bir konu. Çok da enteresan bir çok, konu. Çok enteresan bir konu. Çok da karışık bir konu ee, ve e, öyle bir konu ki e, insanların hayatına bakmak lazım. Ne değil mi? Yani bütün bütün yaşlılığın e, bundan ibaret olmadığı çok açık. İnsanların öyle. hayatına e, bakmak lazım. Yani tabii bakmak lazım derken kendilerinin anlatabildiği, yakınlarının anlatabildiği. E, tabii tabii. Fena, e, bir bir kültürel, hani. fena da bir kültürel görelilik gerektiriyor bu. Ama işte önce meseleyi bu şekilde düşünüp buna uygun ölçme, biçme yöntemlerinde peşi sıra tasarlı. Yani bu unutkanlık dediğimiz şeyin, konunun hayat içindeki analojilerle nasıl kılık değiştirip karşımıza çıkıp işte işte yeni bilgiyle baş edememe de bunun tezahürlerinden bir tanesi. Ama gel gör ki yeni bilgilerle baş edememenin ee, hem davranışsal hem de sosyal bilimlerde farklı farklı şeyleri var. İzah tarzları var. Yani tıp e, hiçbir zaman e, öyle çalışmıyor ki. Yani tıbbın e, ben Amerika'da bunu görüyorum. Hemen parantez içinde söyleyeyim. Ben yani Amerika'ya son gittiğimde de e, senin de sık sık gidip geldiğim bir yer. Ben toplumsal sosyal bilincin bu konuda Belki de yeryüzünde en yaygın olduğu, tabii rahatsız edici boyutları da var bu işin ama beslenme olsun, spor olsun, vesaire olsun, yediği meyveye göre olsun falan çok yaygın olduğu bir yer olarak kabul ediyorum. Ama mesela bizim gibi buralardan oraya <gülüyor> gitmiş bir kişi belki sıkılabiliyor o şey ee, o disiplinden veya önlemler zincirinden falan. Yani dolayısıyla <gülüyor> oldukça Karışık bir konu bu. Yani e, bunun analojilerinin e, sistemli halde ortaya dökülmesi lazım ve ondan ondan e, şey çıkartılması lazım. Bu buraya gidiyor tarzında. Evet evet yani yani bir e, ne bileyim mesela e, hani, Thomas Kuhn'un öngördüğü gibi sadece e, Söz konusu bilimsel disiplinin içinde kalacak bir paradigma değişikliği değil. Gerçek bir e, bilgi teorisinde gerçek bir kopmaya karşılık gelecek. Bir, e, bir epistemolojik kopmaya karşılık gelecek. Bu da tabii ki e, toplumsal fikriyatı da e, topyekun değişmesine e, gerektirecek gibi geliyor i̇şte bana. Bazen de e, hayatın akışı içinde rastlantılar bu e, bilinçlenmeyi doğurabiliyor. Örneğin, işte Parkinson hastalarının tedavisinde kullanılan amantadin denilen maddenin işte bir e, antiviral o, olduğu bilinen bir şeyin Parkinson'lara iyi gelmesi böyle bir e, kullanım sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Veya bunun birçok örnekleri de var. Yani oradan da bir şey geliyor. tezariflerin getirdiği bir bilinçlenme faktörü gelebiliyor. Ama yani... E ee, ben yine biraz bildiğimiz ve yaşadığımız alanın içine dönüp acaba e, nörolojik bilimler mensuplarının hiç ayırmıyorum. E, böyle bir zihni değişme hazırlı olup olmadıklarını e, açıkça sormamız gerekiyor. Öf, yani Hani hiç kuşkusuz. Yeni kuşaklar bunu kucaklarında bulacaklar. Evet. Ee, hani e, pratiğe devam eden eski kuşaklara da zorlayacak bu durumu e, ister istemez başka yolu varmış gibi durmuyor. Yok, zannetmiyorum. Bir müzik daha verelim mi? Hadi bakalım az da zamanımız kaldı ee, daha sonra da e, kısa Peki, tamam. iki laf sonrasında da veda edeceğiz gibi görünüyor. Evet efendim. E, Hakan Gürbüz e, hani açıkçası takılıyoruz sağa sola gidiyor filan diye de bunun fazlasıyla karşılığını aldığımızı düşündüğüm bir efendim. program yapıyoruz. E, tabii insanların gün, güncel e, merakları soruları da önemli. Mesela 2000'li yılların başından itibaren bir aşı lafı <gülüyor> e, çıkmıştı. Sonra bu aşı araştırmaları sırasında belki birkaç kişinin Aşının beyinde yaptığı e, ansefalet veya iltihap nedeniyle ölmüş olması 5-6 sene mi geciktirdi? Böyle bir araya bir zaman e, nedir o durum? Evet şimdi şey Ömer çok az zamanımız kaldı. Tabii tabii kısaca. Şey, yani. Belki de daha sonra bir programda <gülüyor> evet. da devam edebiliriz. Çok kısaca şu gibi. Değil mi aşı... E, her insanın kafasında bir koruyucu hekimlik çağrıştırıyor. Öyle ya çocuk felci açısı çıktığından beri. bir avantajı beri... var ha, yani. Değil mi işte çocuk felci ortadan kalktı vesaire vesaire. Yani aşı sağlıklı kişiye yapılır. Ee, hasta kişiye çok e, e, sıra dışı durumlarda. E, aşı hala Alzheimer hastalarında e, denenen düzinelerce e, aşı adayı var. Bunlardan bir ajanda, bir klinik çalışmayı biz de sürdürüyoruz bir uluslararası çalışmayı örneğin. Ama doğrusu ben çok fazla ümitli değilim. Hı hı. Hastalık tanısı almış olan e, Alzheimer hastalarında aşının işe yarayacağını. İki nedenle hem işte bu sağduyu nedeniyle aşı koruyucu hekimliktir. Hı hı. Diğeri de görülüyor ki bu aşı aslında bu amiloid çöplerini temizliyor. Hı hı. Şimdi, şimdi anlıyoruz ki e, amelioid çöpü denilen e, durum işte tam da e, hastalığın en erken belirtileri başlamadan yıllar önce, 10-15 yıl önce e, birikmeye başlıyor. Tekrar tekrar sende ve bende başlamış olabilir bu. Çok şükür henüz daha e, ikimiz de kayda değer bir e, unutkanlığı üçüncü kişilere e, pek faça vermiyoruz değil mi? Çok özel durumlarda <gülüyor> belki. Ama henüz işte yakınlarımız diyemez ki bunlar çok unutkan oldular. Ama buna rağmen şimdi kayda değer bir protein çöpü biriktirmiş olma ihtimalimiz var pekala. Tabii. Bir de riskimiz bilinse riskimiz ne olabilir? İşte birinci derece akrabalarımızdaki ha. alzheimer sayısı, yaş elbette ne bileyim bir... ...şuur kayıplı bir kafa travması Tabii. geçirmiş olmamız... Tabii. ...bu sayılar arttırılabilir. Damar faktörleri. O zaman biz riskli kişiler olarak... E, ...diyelim ki bunun 7-8 yıl sonraki tıbbi pratiğinde... E, ...bir Alzheimer uzmanına... ...ben Alzheimer riski taşıyorum doktor diye e, başvurabileceğiz. O kişi de bizi çeşitli laboratuvar incelemelerine sokacak. Evet. Bizde protein çöplerinin birikmeye başladığına dair... ...laboratuvar delilleri bulduğu takdirde de işte... ...o koruyucu hekimlik uygulaması olarak... ...bize aşı yapacak. Anladım. Çöplerimiz daha... E, ...belirtilerimiz başlamadan... Yani, ...temizlenmeye başlayacak. Bence mantıklı bir ben senaryo. Ben aşının geleceğini... Mantıklı bir diyor. senaryo bu Hı. bence. Evet efendim... E, ...bu tabii gelişmeler çerçevesinde... ...ve boyut boyutları itibariyle... ...daha fazla da konuşulacak bir konu. E, tekrar hoş geldin diyorum. sefalar gidelim. Ve günler. hepinize iyi günler diliyoruz efendim. İyi günler efendim. tick-tock Neuro my neuroekonomi neuropolitika neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrı ve Hakan Gürvit. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41